Allah arşından gözetliyor ifadesi müşebbihe ve mücessime mezhebinin etkisi altında kalmayı yansıtmış olabilir mi? Tabii ki Allah-u Teala e, arşından gözetliyor dersek buna bir mekan tayin etmiş oluruz. O mekandan münezzehtir. allah Teala arştan gözetliyor, arştan duyuyor. Ona mekan tayini ve tahsisi anlamına gelir. Cenab-ı Hakk'ın arşta olduğunu söyleyen, ifade eden, tasrih eden, bir e, sübutu ve delaleti katli bir nas yoktur. Allah Teala arşdadır, Arşın üstündedir. Böyle bir ayet de yok. Böyle bir sahih ve sabit